Günaydın Günay ay aydın ay ay aydın günaydın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 Çok teşekkür ediyoruz efendim Günaydın diliyoruz her ben şeyden önce arkadaşı tanımıyorum diyecektim be. Hayır çok tayfemişi günün gazeteleri Diyince hoş oldu, günaydın Hiç hoş olmamış evet buyurun <gülüyor> <gülüyor> Ezir dileyerek başlıyorum o zaman Günaydın çok teşekkür ediyoruz Diyoruz tamam. güzel bir hafta sonu <gülüyor> daha e, Girdek kaldı diyoruz Ve diyoruz, Ve günaydın. diyoruz. Evet diyerek Gazete diyoruz Fahir Kaba bir hesapla ne var yani gündem nasıl onu bir söyleyik başta sen bana Sevineceğiz mi şimdi bu sabahki ha. konuşmalarla üzüleceğiz Çünkü biliyoruz ki pazartesi günün gazeteleri biraz ne oluyor? Yavan oluyor Hem yavan <gülüyor> oluyor hem ne oluyor? Nanay Nanay Uyduruk oluyor Evet Acaba bugün de öyle mi Fahir? Bugün öyle değil biraz daha farklı Bugün um, bir kere havada değişmeler var ama cuma günü de öyle demiştin donacağız falan demiştin Hafta sonu şahaneydi ben onu, Sonra bize haber geldi ama biz geçemedik maalesef ee, Hafta sonu güzel bir hava bekliyordu bizi Ama bu hafta içinde maalesef e, soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek <gülüyor> Böyle bir müjdeyle şimdi dedim Ama onun dışında esas haberler Oktay'dı Oktay Hadi patlat bakalım <gülüyor> Çok teşekkür ederim O zaman İngiltere ordusundan bir haber verelim Çok evet. önemli çünkü pazartesi gününe İngiltere ordusundan başlamamız şart. İngiltere ordusunu Ne ordusunun... yapıyor bakalım kırmızı urbalılar. İngiltere ordusunun kadrolu papağanını hepimiz biliyoruz. Tabi Biliyoruz Monkey. Sani. Sani Sani isimli kadrolu papağan küfür ettiği için emekli edildi. Zorunlu emeklilik. Erken tekaat Ya oldu? bu İngiliz ordusunda çok mu hayvan var ya? geçenlerde bir tane şey yok muydu? Göfel. Keçi, keçi ama o e, Keçi, keçi. Ay, evet. yok canım, Var var. Kadrolu, kadrolu keçi muhafızları arasında bir tane keçi var. Orada papağan var, bir yerde timsah var. Sen ne tim yapıyormuş tim tim keçi? Attım. Timsah biraz atıyor. <gülüyor> ne yapıyormuş? Keçi ne yapıyormuş? Papağan ne yapıyormuş? Ne? yapıyormuş ya, papa -papağ <gülüyor> Papağanın içinde hani bir esprisi olduğunu da diğer hayvanlara göre Babacım esprisi. Ha, yani bu hani esprili gelebilir daha doğrusu İngiltere e, kraliyet ailesine zira en son e, kraliçe 2. Elizabeth'in önde Victoria bir din... diyeceksin diye yüreği ağzıma geldi. Bu papağanlar o kadar uzun ömürlü hayvan değil, değil mi? Bir kargalar Yok, var. Ya biraz uzun yaşıyor papağanlar. Kargaları biliyorum 200 sene çünkü o Victoria'ya yetişir. O yalan bence ya kargalarında o kadar uzun yaşadı. Te Neye göre yalan nokta? 200 <gülüyor> seneyi geçemaz ya bence bir karga. Sen <gülüyor> kafadan nasıl bir rakam düşünmüşsün? <gülüyor> 50-60 <gülüyor> diye düşünüyorum ben. İdeal. Çok öyle. öyle. Hadi kaplumbağa falan desen hani yavaş falan biraz hayvanlar ya. Hayır ona ikna oluyorum da. Düzgün karga... bir hayvanın da bu uzun yaşadığını ben görmedim. Böyle dedi, nerede Çok affedersiniz. Düzgün, hani şey yapmak... Hayvan derken dana mı diyorsun sen? Ya şey, tabii canım bir yamuk yumuk hayvan. Affedersin. Etinden, sertinden sen... faydalandığımız hayvanlar sadece düzgün hayvanlar mı? Onu Yok mesela at. Yani atlar mesela uzun yaşasa mesela asil 200 yıl yaşamış bir İngiliz atı ne kadar güzel ama 200 yıl yaşamış bir kaplumbağa sana ne bana ne, ne? faydası var doğru. En son kraliçe 2. Elizabeth denizci birliğine bir ziyaret yapmıştı ziyarette bulunmuştu işte bu sırada e, san isimli papağan ağzına geleni söylemişti kraliçe 2. Elizabeth'e artık bu gülünmemiş şey. mi biraz da belden aşağı konuşmuş. Ee, birlik sözcüsü sani çok fazla argo sözcük öğrenmiş kendisine emeklilik hayatında başarılar dileriz diye böyle şeyi gösterdi. Pardon göstermiş. bundan emeklilik dedikleri İlgin tersini yani kesme mi? Yani kuşun kafası biliyorsun naride olur. Yok canım şimdi bu sani kadroluydu ya zaten. Evet. o Ondan alıyorlar. Yani bir şey yok. Emeklilik maaşı falan var yine. Hı -hı. Ha, o devam ediyor. Ay çekirdeğine doyacak yani. Yüklü bir ikramiye de bildiğim kadarıyla. Yani bir de bir papağan küfür ediyorsa onun çevresindeki adamların emekliliği gerekmez mi? Tabii canım işte öyle. Papağanı atıyorlar suçu yani. Hiç de sahip çıkmamışlar. Birlik sözcüsü yapmış bu açıklamayı. Biraz da laf sokarcasına. Yazık günah papağana yani. Şimdi bu da değere biner. Ha? Evet İngiliz ordusunun papağanı Sık diye. Sırf bu yüzden. Doğru <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ne> oldu <fark? gülüyor> Niye çanı sıkıldı abi değeri bindi diye. Ee, o zaman size çok önemli araştırma haberleri vereyim. Çünkü evet. pazartesi günleri bu araştırmaları vereceğiz ki hafta boyunca hareketlerimizi düzenleyelim. Ee, madem soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bununla ilgili Amerika'da yapılan bir araştırma var. Hmm. Ee, vücut ısısının düşürülmesinin yani üşümenin bildiğimiz üşümenin ömrü uzattığı ortaya çıktı. Çivileme dediğimiz metod. <gülüyor> evet ya o çocuklarla küçücüklerle uruslar falan da yapıyorlar ya. Özellikle tam sezonu gelmişken şimdi. Onlar ömrü uzatmak için mi yapıyor zevk için mi yapıyor? O... Ömrün uzamasından daha büyük zevk var mı? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bir de onlar da vücut biraz hararet yapıyor ya. Vodka biliyorsun öyle bir Vücutta gereksiz bir ısıya neden oluyor. Ondan sonra bu ömrün uzamasına neden oluyor. Vücut ısısının %20 azalması ömrün otomatikman %20 artmasına neden oluyor. Bu kadar basit demiş. Yani o. böyle birebir doğru bir orantı var. Yani vücut sıcaklığımızı ne kadar az tutarsak şimdi ortalama bizim ne kadar şu anda bakıyorum stüdyoda bayağı sıcak hepiniz. Maşallah güzel. Ya ben şöyle iyi. bir bakıyorum. 36, 37 En çok mi? ben yaşayacağım. İkincisi en son Oktay. Yani en az Oktay yaşayacak. Yani Niye abi? Ben tişörtte duruyorum. Kendimi üşütmeye çalışıyorum. Baksana Ege'nin bütün kolları diken diken. Ama bakıyorum hepimizi o diken diken kollarıyla gömecek gibi duruyor. Uy, ben ben öyle düşünüyorum yani. Onu Belki biraz düşündüm. üşüyeceğim ama dostlarımı cenazelerini gördükçe. En hesaplarda. En hesaplarda. Ne kadar güzel. Bir hemen Amerikalı bilim adamlarının. Ee, bir önemli araştırması daha ha, nasıl var. Nasıl düşüreceğiz Sücaklığı? vücut ben, sıcaklığımızı? Benim birkaç sorum olacak. Bu sorunu cevapla. Lütfen tabii ki ben hemen cevaplayayım size. E İlginç sorusunu cevapla. Nasıl düşüreceğiz sorusun. Vücut sıcaklığımızı nasıl düşüreceğiz? Evet. Ben bir filmde seyretmiştim. Vücut sıcaklığımızı yükseltmek için yapmamız gereken şeyi biliyorum. Sokuluyorsun Orada perilerden. birbirimize <gülüyor> sokulmamız gerekiyor ve birbirimizin ensesine ya veya yani, çeşitli bölgelerine hohlayarak ve çok fazla da ovuşturmamamız lazım. Ama eğer uzmanlar kim olursa olsun sokulun mu demiş? Ha, ya işte benim Böyle bir, bir Hayır, var. vücut sıcaklığını düşürmek için vücudumuzu karlı olmamız gerekiyor. O Ahu Tuba'nın bir filmi vardı. Tarık Akan'la hatırlıyorum. Aha. Orada karlarla ovuyordu Ahu Tuuba. şeyin Sonra ovup üstünde... ovup sonra o, o, bakın bugün Ahu Tuba hala yer yıkılmayan denetiyor. bir çınarsa o filmin son, sayesinde. Sonrasının olduğu belli işte. Ya. İlk başta vücut sıcaklığını düşürüyor. Ondan sonra arttırıyor. Bir arttırıyor, Ama bir o vücut arttırıyor. sıcaklığının ayarıyla da çok oynamamak lazımmış. Böyle ayarları bozduğun zaman bir daha tutturamayabilirsin. Doğru. Peki bir şey soracağım. Sor mesela %20 vücut ısısı. Evet canım. Öyle değil mi? vücut ısısı düşecek ya. Evet. Şimdi %20'de otomatikman ömür artıyor dedin ya. Evet. Nasıl hesaplanıyor bu? Yani mesela bir 5 dakika %20 daha düşük tuttuğun zaman 5 dakika mı ömrü ekleniyor? şöyle söyleyeyim tabi vücut sıcaklığı ne bire kadar birebir mi yani, yani birebir tabi tabii. mesela derler ya bir sigara insanın ömründen bir saat alır 5 dakika alır evet. sen mesela bugün çıkar şu kazanın tamamen vücudunda arındır kıyafetlerinden o sigarayı üşüleyerek iç hiçbir zarar yok Çünkü o onu karşılar denk gelir yani yani bundan sonra mesela sokaklarda böyle şey köşelerinde titre, apartman titre, köşesinde. Titre, değil değil mi? Ha, böyle bir takım çıplak insanlar gördüğün zaman bil ki onlar sıhhatleri uğruna bir takım şeylerden O zaman de, Noel nüfusverdi. babalar işi biliyor yani. Noel böyle babalar şey ama var. kalın kalın şeyler giyiyorlar. Sahte Noel Baba Niye canım üşüyor donmuyorlar mı onlar da? <gülüyor> Donmuyor Onların sinirleri başka şey. Ha sinirden titriyorlar diyorsun. Yüzüme pamuk yapıştırdım diye sinirli adam. Hı. Doğru. Yalnız bu hafta sonu Tunal'da bir tane bir palyaço vardı. Eee? şu bir tane firmanın korkunç bir e, şeysi vardır ya palyaçosu vardır ya Hangisi? dünyanın en korkunç palyaçosu diye geçer bir hamburger firmasını şimdi e, söyleyeyim e, tamam e, bana e, kızıyorsunuz tamam. ya ben ömrü hayatımda bu kadar korkunç bir Onun bir versiyonu mu? 1, 55 boyunda 35 kilo <gülüyor> ve yüzünü boyamış ama böyle zenci gibi boyamış böyle kırmızıyla karışık ve insanların eline bir şeyler tutuşuyor da insanlar korkudan alıyorlar da biz de aldık korkudan. O, geri çeviremedi çünkü Herhalde böyle... böyle sesler boynuna atlıyormuş onlar. Çok korkunç bir şeydi. Eğer ne? görürseniz siz, siz, siz de iyi davranın. Ne tutuşturuyor da elini? Bilmiyorum. Okuyama, okuyamadım o yüzden. Hemen böyle ilerideki çöp kutusuna attım. Ha okunacak bir şey. Bu öteki araştırma neymiş Fahil Öteki araştırma yine Amerikalı bilim insanlarının yaptığı mutlu insanlarla ilgili bir e, araştırma. Mutluluğun her türlü e, hastalar özellikle de bu dönemde grip efendime söyleyeyim. Soğuk algınlığına özellikle iyi geldiği ortaya çıktı. E, i̇ki hafta boyunca yapılan 193 gönüllü üzerindeki araştırmalarda aşırı sinirli, e, affedersiniz biraz asabi insanların grip e, vesaire gibi hastalıklara daha çabuk yakalandıkları ortaya çıktı. Yok, yakalanınca da daha da sinirleniyorlar. Gene kaptık mikrobu diye. Öyle yani ben de düşünüyorum şimdi kendimden biliyorum. Öyle insanda böyle bir kısır döngü yaratıyor. Hastalık oluyor, oluyorsun. sinirleniyorsun. Sinirleniyor. Sinirlendikçe... Kendime küfür ediyorum. Çok özür dilerim. en en büyük şeyim o. Kendi. Sen bir de bela okuyorsun. Bela, bela okudukça ne oluyor? Dönüyor. Mikrop artıyor. Ne oluyor? İlçe Kelam canlanıyor. Kelam otomatik otomatikman böyle bir <gülüyor> kısır döngü ortaya çıkıyor. Halbuki ben şey olduğu zaman bir vücuduma bir mikrop girsin Bayram ediyorum ya. Niye? Gene yataklara düşeceğim. <gülüyor> Yaşasın falan. Ihlamurlar geliyor derken ben o neşeden o mikrobu da şey yapıyor, öldürüyor. Benimki ben de böyle mi? bir kısır döngü. Bir bir bile şey yaşayamıyorum. O mutluluğu yaşayamıyorum yani. Canım benim ya. Ne kadar bak duygusal görüyor musun nokta? Abi ki onların hepsi bir araçça Bu sizin anlattıklarınız. araçlar yani mı siz siz araçsınız araç. Neyse? Amaç benim. O oyuncak mıyız yani? Birileri bizi kukla gibi oynatıyor Tabii onu canım, mu diyorsun? o hastalıkların hepsi bir bulmaya çalışıyor da. Beliniz yok. Siz yani böyle bir kısır döngüler içinde. Sen niye bu kadar? Debelip siz... Abi üç gün arayla hasta oldum ya ben geçenlerde. Vah vah. 3 gün. <gülüyor> gün herhalde 3 sefer eyvah, eyvah. İtalya'dan bir haber verilir müsaade ederseniz geleneksel ne kurumu olabilir ne kurumu olabilir papalık aile kurumu <gülüyor> olabilir aile kurumunda büyük önem ve değer vermesiyle tanınan İtalya öyle bir şey varmış İtalya'da İtalya'da değer verilen aile kurumu mafya aileleri öbürleri bildiğin aile çekirdek ailelere hiç kimse öyle şey yapmıyor içeride yani falan hayal. olduğunda da mesela kraliyet ailesi o değer bölgesine verilen. göre değişiyor tabi Şimdi Türkiye'de diye sormak istiyorum. Korkuyorum. Türkiye'deki Türkiye'de aile de. belli canım. Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses. <gülüyor> Çocuklar duymasın diyelim. Kuruntu ailesi diyeceksin de Türkiye'de bir iki tane aile var özel yani. İlk aile, Kuruntu ailesi. Tabii. Kuruntu ailesinin özelliği o. İlk Türkiye'deki ilk aile özelliğini taşıyor. Kuruntu taşıyan... bir aile hakikaten. Niye Nöri, kaynanalar peki? Kantar, Kantar ailesi. Kantar ailesi bence. Onlar da gene çok önemli. Onlar tam tam değildi. Nasıl tam değildi? Tam ya? değildi. Yani işte fazla şey vardı yanlardan müdahale. Ama kuruntu ailesi tam bir zekalı. aile. Evet doğru. Damadıyla işte şeyiyle. Bayağı yaşlanmış o adam da ya. Son Sakallı düğün. damat mı? Hı. Belki görsem tarik, şimdi. Tarih. Çıkaramam ki oldun. Uzun boylu ama bir adam. Neyse. İtalya'da evlilikler kaynanalar yüzünden maalesef Nanakent, sona eriyormuş. Nanay de yerini alıyormuş. Her 10 evlilikten 3'ü kaynana eziyeti yüzünden bitiyormuş İtalya'da. Nasıl bir eziyetten bahsettiğinizi biraz açıklarsanız. İşte böyle mesela gelin yatıyor. Öğlene kadar yatmasın diye geline kaynanılar böyle kesik at başı yatağa. Mesela bu derin İtalyan e, işkencesidir. Kaynanarın e, en, en önemli metodu. Damatlara bir şey yok mu? Damatlar el üstünde canım. Şimdi gelen de Aman Fabio canım Fabio diye öyle geçiyor. <gülüyor> İtalyan. İtalya'da e, erkekler böyle söylüyor e, gelinler daha doğrusu kız tarafı. Erkekler biraz yama ailesine bağlıymış. O yüzden e, evlendikten sonra da ayrılması zor oluyormuş. E çünkü böyle. adam böyle aileye girmek kolay çıkmak imkansız. Bunu biliyor yani. Çünkü başta bir yemin ettiriyorlar. O yeminin ne deniyordu? Magna Carta Libertad <gülüyor> Hipokrat deniyor. Evet. Evet. Hipokrat yeminini ettiriyorlar. Ona benzer bir şey. Bir daha çıkamıyorsun yani. Hadi cesedin çıkıyor. Milan yani bir adam mi? çocukken aileden çıkmaya çalışanların başına gelenleri görüyor. O korkuyla büyüyor zaten. Ne aileden çıkmaya atbaşı mı? İşte ne bileyim böyle çimentonun içinde bulunuyor iskelelerden atılmış. Hı hı. Konşimento deniyor ona. O var. Var. Ne deniyor? Konşimento. <gülüyor> Çimento içine yatırıyorsun böyle. Çok güzel oluyor. Hatta mesela o tür şeyler olduğu zaman böyle e, bir palamut gönderiyorlar İtalyanlar. Mesela damada bir palamut gönderiliyor. Öyle aileden çıkmak istediğinde bu en güzel sembolü haline geliyor. Palamut ne ya? Balık ne? İtalyan adetleri işte. Adet bunlar ya. Mesela bizde de nar kırılır <gülüyor> evlenirken. Neden? Nar kırılır. Yani yan içinde, içinde kalır, kalır demiş yani Milanolu psikolog. Milanolu psikolog var diyeceksiniz. <gülüyor> Milanolu psikolog varmış. Bir de <gülüyor> Doktor <gülüyor> Anna Maria. <gülüyor> Annamaria deyince soyadını ne olabilir? Yapek Yöpek olabilir ama işte bu İtalyan olduğu için, Milanoğlu olduğu için daha doğrusu. Casanese tamamen bu kadından çıkmış. Bu Zeynep araştırma. Kasanese. Söyle demiş, oğullarının düğününde ağlayan İtalyan analarının gözyaşları sevinçten değil, oğullarına başka bir kadını seçmesinden dolayı yaşadıkları kıskançlıktan kaynaklanıyor. Belki de diye. On... geline yapacakları eziyetin zevkinden ağlıyorlardır. Ama şöyle şey yapacağım Böyle yapacağım diyor Valla böyle bir açıklama yapmış Bu kadının da herhalde çok başı yanmış Kaynanısından böyle görünüyor Ondan sonra ama şu bir nefretinden gerçek nefretinden profesör oldum demiş kadın hmm, Mamoni mamoni. Bu, mamoni Hastalığın adı da Mamoni'miş Hastalığın adını koymuş İtalya'da Çok yaygın olan bir e, durum Annecilik Yazık. ve Mamoni'lik Mamoni işte anneye bağlılık, anaya bağlılık. Babacılık ne? Papolina Balıkta Sen abi. İtalyan kültürüne çok şeymişsin ya Fahir. Ya gidip geliyoruz Türk işte ya İtalya. Papalina <gülüyor> Palamut dedi ya Palamut. Zeynep Kasalini falan her şeyi biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> O zaman size Size benim söyleyeceğim bir önemli haber var ki O son dakikalarımıza yetişsin Aha da çok önemli İngiltere'den haber verdiğimde aslında ben de verecektim de İngiltere kraliçesinin torunu var Biliyorsunuz Prenses Beatrice onun bir tane yavuklusu var Virginia. Nereden şimdi torunu oluyor ya Şeyler değil mi torunu Harry ile William Gale. E Bir tane Prens Charles mı var canım Başka bir, var. bir tane kızcağız daha var ya Orta yaşlı mı geçkince mi bir tane. Ay, ay, Andrew, var. Andrew var ya ya Prens Andrew, you're, you're... Andrew mu <gülüyor> Andrew <gülüyor> Bir tane de Düşes var ne yok, düşesi saraydi, düşesiydi. Tamam işte onun kızı bu olması lazım. Olur mu canım bu koca kız ya İngiltere <gülüyor> kraliçesinin <gülüyor> koca kızsa o zaman Abi, onların kızı... olamaz doğru. şey bu sarayın ya şöyle prens 70 yaşında zaten. Prens 70 yaşında, bir prenses ya torun dediğinde en az 40 yaşında falandır yani. Yok yok bu yani geçkince canım. torunun bunu. çocuğu da zaten ne diyecekler ki torunu işte bunlara. Torun bunların hepsi Torun İngilizce'de öyle bir bizimki gibi o, bir değerim şey yok, yok. Doğru. Yani öyle bir şey torun. Prenses Beatrice. Onun bir tane oğlan vardı Virgin Hava Yolları'nda çıkıyorlardı iki senedir. Hatırladınız mı? Evet. Mi? Hafif uzun cama boylu. Virgin Hava Yolları ne? Ben o... anlayamadım <gülüyor> diye o cümlenin içine girdi. Pilot muymuş çocuk? Çocuk pilot değil. Şey Yer ekibinden. Ha yerden. Çünkü bunun şey yapmışlar ayağını kaydırmışlar. Kuleye çıkmaya çalışıyormuş. Maalesef. Söyleyeyim. Neyse bu Virgin Hava Yolları önümüzdeki günlerde e, şirket olarak bir uzaya seyahat yapacaklar. Hı hı. Hani şirkette, Ya bir pikniğe falan gitsinler abi uzaya seyahat ne demek şirket olarak? Oğlum işte onlar da bir espri kalmadı ki her hafta sonu piknik her hafta sonu piknik belli bir şeyler. Ya şirket sonra. olarak uzay yolculuklarımız başlamıştır diye yazı asacaklar yani öyle şirket olarak uzaya gitmeyecekler. He. Tabii yok canım tepi arzu falan oluyor ya. Herkes uzaya zaman... mı gidecek bütün şirket? Ya tabii ki onlar böyle beraber bir şarkılar falan söylüyorlar. Aynı şarkıyı söylüyorlar. Ondan sonra hep beraber... Orada bir köy var uzakta mesela. Ha gibicesine bir şey... Neyse kızcağızı ikna etmiş Prenses Beatrice ile önümüzdeki günlerde uzaya gidecek ekibin içine dahil edilmiş uzaya gidecek ilk asil olarak melek yavruları Prenses Beatrice'in gitmesi gerek İngiltere Kraliyet ailesine başta kraliçemiz Elizabeth olmak üzere. <gülüyor> Senin vize işlerim vardı değil mi Fahim? <gülüyor> Hakikaten bütün aile şu anda mutluluk gözyaşları döküyor. Herkes gözlerini uzaya çevirmiş. E e. Abi bunlar giderse bir daha gelemez Ben sana söyleyeyim Niye gider, giderler bence bir e Abi bir uzay yolculuğu dediğin şey Zaten minimum bir buçuk iki sene sürmeli Yani çünkü hani gittiğin zaman da Hemen dönme 3-5 gün kalmalısın orada Oğlum kadın gitti geldi 15 gün Yukarıda bir sürü ıvır zıvır afra tafra yapıp geldi Kim o şey Prensası da yani uzay gemisi öyle Teknolojinin yanında biraz da lüks Barındırması gerekiyor yani düğmeler işte altın olacak bilmem ne olacak bazı taşlı taşlı şeyler olacak bunun kafasından da bir iki tane farklı şey. kask bile onun da ne bileyim şey olması lazım öyle cam değil kristal, kristal tamamen şey olsa... kristal kesme kristalden yapmışlar hatta ülkelerinde yapamıyorlarmış da burada şey yapmışlar paça bahçeden yaptırıyorlarmış güzel böyle bir fanusları yaptırıyorlarmış dökme cam ee, işte böylece uzay, muskü, prensesi. uzay prensesi haline gelecek ee, dört günde eğitim görecekmiş başarılarının devamını diliyoruz. Menek yavrumuz prenses beyadirilsin. Valla Fahir bu sabah yine içimizi kıskançlıkla doldurdun. <gülüyor> Rica ederim. Dedi. Hem prenses hem uzaya gidiyor bak Ege valla yani kıskanabileceğin her türlü özelliği var. Ege'nin yani. en büyük isteği bir prensesi olmaktı zaten. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay. Macera dolu pazartesi sabahında modern sabahlar günün gazetelerine bakmaya devam ediyor buyursunlar Fahir Bey. Derhal efendim. Macera dolu modern sabahların en önemli haberlerinden bir tanesi de tabii ki teknoloji haberleri. Teknoloji deyince aklımıza gelen en önemli. Televizyon. Televizyon. Çok güzel. Cep telefonu. Cep telefonu. Bravo. Doğru tahmin. Cep telefonuna geldiğimiz zaman cep telefonları hayatımızda ne kadar önemli bir rol teşkil ediyor. Hemen İngiltere. Londra Ekonomi Okulu tarafından yapılmış bir e, önemli araştırmayı tekrar sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. E, artık cep telefonları eskisine göre e, çok farklı bir yer tutuyor hayatımızda. Eskiden... ne Çok yer tutuyordu çünkü eskiden koca kocaydı. bu şey, cep ufacık. neredeyse çakmak cebine sığacak kadar telefonlar var. Çakmak cebi derken... <gülüyor> portakal, portakal suyu <gülüyor> <Cebi>. <gülüyor> ee, artık cep telefonları cinsel yaşamımızı da etki eder hale gelmiş yapılan araştırma 16.500 kişi üzerinde İngiltere'nin en önemli merkezleri Londra Liverpool, Manchester ve York'ta yapılmış ee, şimdi etkisi varmış cinsel hayatımıza cinsel hayatımıza şöyle e, İngil... bölüyor, bölüyor bence bölmüyor Oktaycım işte ne, maalesef İngilizler buna çareyi bulmuşlar Afedersiniz İngilizler çok özür dilerim sevişmeden önce %25 civarı İngiliz cep telefonunu kapatıyor. E %25'i kapattığına göre e bunlar da %25 ile beraber olduklarına göre otomatikman kaba bir hesapla İngilizlerin yarısı sen arıyorsun oradan Roger'ı aradığınız kişiye şu an ulaşan. Ama şimdi bak böyle bir haber gerçekten insanın yanlış düşünceleri sevk edebilir. Aradığın kişi ulaşılamıyorsa direkt seviştiğini düşüneceksin artık ama orada öyle bir adet var yani. yani o zaman yaygınsa oradaki İngiliz telefon hatları e, yani bu telefon sağlayıcıları şey yapsınlar o kayıtlı şeyleri değiştirsinler aradığınız, aradığınız kişi şu anda sevişiyor diye uzun süre kapalı kaldı vay maşallah vay maşallah diye ararsın <gülüyor> tebrik etmek için bu sefer Tabii daha da şeyler yapabilir miyiz? Mesela hayvan falan diye öyle e, uzun mesajlarda koyabilir miyiz? Ama mesela şey de var. İngilizlerin bir kısmı bundan da rahatsızlık duyuyormuş. sen gündüz saatlerinde şarjı bitiyor adamın telefonu. E, tabii ki işte onu ben. Böyle bir durumda. Böyle Zaten bence durumda. o açıklanmalı ya. Çok özür dilerim ama. Yani neden ulaşılamadığı bence açıklanmalı. Operatörlere sesleniyorum burada. Ha, ben de neden? Ha, yani oradaki mesajda sadece seviştiği zaman bunu açıklaması bir şey. diye de. Ha, lazım ne diyecek adam tuvalettedir bir şeydir abicim onu açıklanır mı ya? E, ben senin önce... ne zaman lavaboya gittiğini bilmek zorunda mıyım? Çok affedersin ya. Kafamda Sen... ben Oktay demirci lavaboda mı canlandırmak zorundayım? Ben Oktay'a ulaşamadığım zaman kafamda Oktay'ı bir kütüphanede araştırmalarını <gülüyor> yaparken kitapların arasında düşünmek istiyorum. Lütfen Ya Oktay. şey olur bak, ama bak. Kendi şeyinden yiyorsun yani. Niye canım ben saklamak istemezsem saklamayabilirim. Sen de bunu nasıl ben <gülüyor> bana telefonla ulaşmaya çalıştığın zaman. Evet. Ben tuvalette de olabilirim çok affedersin. Ya olabilirsin ben Lavabodada bunu öğrenmek istemiyorum. Al telefonla gir tuvalete ne olacak canım. Yani ben sana ulaşamıyorsam kafamda ya Oktay demirci çok özür diliyorum sevişirken düşünmek istiyorum. Veyahut da Oktay Demirci'yi kütüphanede düşünmek istiyorum. Ben kütüphanede veya müzede. Müzede geziyormuş çünkü orada çok önemli not tutuyor Oktay sürekli olarak. Benim kafamda öyle bir sahne var. Bu arada İngilizlerin büyük kısmı korkuya kapıldıkları zaman... Hemen bu... telefonla ediyorlarmış. Doğru. Kim mi? kimi yani, arıyorlar? Yani mesela insanlar İngilizler yani hep İngilizlerden bahsediyormuş gibi olacağım ama evet öylesin bir İngiliz uşağı görünümü verdiğimi ben de biliyorum ben de rahatsızlık duyuyorum bundan ama e, şimdi İngilizler korktukları zaman telefonda mı sarılıyorlar? veya sıkıştıkları zaman sıkıştıkları derken başları başları sıkıştıkları zaman hemen böyle çıt buradan bir telefon alo Roger ne yapıyorsun? şu anda böyle sıkıntım var veya kadınlar mesela yolda yürürken Öyle ki geceyi... Tanıdık birini mi arıyorlar yoksa hani böyle bir merkez mi var korktuğunuz zaman bizi arayın merkezi gibi Yo, öyle gibicesine. Hani, yani gibicesine bir şey diyeceğim Ta ben olsam tanıdık birilerini arayıp veya sen korksan mesela kimi ararsın ilk mi evet ilk Oktay'ı arar niye Oktay biraz daha iri ya bir de yakın ya neden ya korkuyorsun yani mesela mesela yolda yürüyorum ben evet 3 tane iri yarı sence adam yürüyor bunlar hı hı. böyle çeşitli hareketler falan. Ben öyle bir durumda. <gülüyor> Oktayı mı ararsın? Hemen telefon ediyorum. Beni Anladım. niye arıyorsun? Ha? Beni arama ya. Öyle bir durumda. Ben sana söyleyeyim. Beni de bundan sonra hiç arama Fahir. Sana da mesaj çekiyorum canım. O adam ilk sırada olduğu için telefonda. O yüzden öyle arıyorum. <gülüyor> Ne güzel ya. iyice kırıldı Ege. Ege iyice kırıldı. Canım. Canım Sıfayir. Ara beni. Ben gelirim. Rica ederim. Bu arada cep telefonlarının da adeta birer pislik yuvası olduğu kanıtlandı. Cep telefonlarının. Hakikaten çok özür diliyorum. E, Umumi cep telefonu diye bir şey yok muydu bu İngiltere? Onu kaldırsınlar. Yok öyle bir şey yok. Cep telefonlarının yapılan araştırmasında incelemişler. E, Londra Devlet e, Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan araştırmada. Biraz uydurdum gibi geldi ama e, Klozet kapağından daha çok mikrop barındırdı Uyarısında bulundular e, ya, Klozet kapağından daha çok mikrop barındırır da Gene kendi mikrobum Nasıl kendi Klozet mikrobum? kapağında kim bilir kaç kişinin mikrobu var Yo, Sen tam tersini söylüyordun bunu abi birkaç an önce Klozet kapağı niye mikroplu olsun ki? O çok Çünkü temiz o ka bir şey kaldırılıyor benim bildiğim kadarıyla Klozet kapağının ben temiz olduğunu hala iddia ediyorum da yani cep telefonu ne kadar temizse o da o kadar temizdir. Yani sonuçta cep telefonunda bir kişi dokunuyor. Emin misin? Elde ele dolaşan bir şey mi cep telefonu? Sen... Belki konserlerde tutarsın ya telefonu böyle. Orada daha iyi duyulsun diye önden birine verirsin. O zaman başkasının eline geçer. Gel şimdi şöyle bir şey var. Siz mesela ihtiyacınız oluyor tabii ki insansınız. Ben bunu eleştirmiyorum. Yani sıkıştın Sen niye nesin? Hayır, sen nesin? Sen Android misin? Öyle mi olduğunu düşünüyorsun? Ne? Hayır bazıları de de buna... insansınız dedi ya. Hayır mahcup, mahcubiyet duyanlar oluyor. Diyelim ki sıkıştınız. Ya şimdi dönüp dönüp buna geliyoruz ama evet sıkıştık. Tamam, sıkıştınız. Güzel. Ondan sonra da diyor ki fayil sizi hayal etmek istemiyorum seni ben tutmayla. Abi tabii ki tabii ki, tabi ki e gidecek tuvalete. Ben gitme diyemem. Çünkü bu beni aşan bir durum gitti gerekli ihtiyaçlarını gördükten sonra alel acele o sırada bir telefon geldi çok önemli yani zırıl zırıl çalıyor telefon sizde boş bulunup sarıldığınız zamanlar olmuyor bunu eleştiri anlamında söylemiyorum <gülüyor> lütfen yanlış anlaşılma olmasın yani oluyor böyle şeyler hayatımızın her tamam, anında evet, e e veya mesela Bahçeniz var <gülüyor> Yeterli olmadı mı bu pislik. Bahçemiz ]lik? var bahçede sıkıştık <gülüyor> Yok bahçede sıkışmadınız güzel, Hemen bir çukur açtık Güzel gübre geldi bahçeyi güzel çünkü ekeceksiniz Tam gübreleri biz serptiniz Baktınız bir yerde tümsek var daha şunu nasıl Değil, Tam elinizle güzel orayı düzelttiğiniz anda Bir acil telefon geldi. Belki, ner, belki ailenizden birisi arıyor Belki iş yerinizden arıyorlar Sen Ege şimdi ona Alo diye açmıyor musun Açıyorsun tabi doğal olarak da sen o kullanmana rağmen yapmışsın. hayat içerisinde seni oraya sevk ediyor teşekkür ederim o zaman ne yapalım konuşmayalım yani, yüzümüze mi yakın harika mi? açıkladı ya <gülüyor> benim fayet <gülüyor> vay tebrik ediyorum uzmanlar İç, şöyle... iki örnek olay var İnanın ikisi de var. yani hangisi <gülüyor> daha güzel çılıyor karar veremiyorum ee, ne demek uzmanlar bu? şöyle söylüyorlar cep telefonlarına mümkün mertebe uh, haftada bir haftada bir e, sabunlu bezle Islak demiyorum dikkat edersiniz. Sabunlu bezle <gülüyor> silerek. Sabunlu bez kuru mu oluyor? Sabunlu ama kuru mu demek. Yani demek. böyle şakır şakır sular akar değil de. Hani güzel sabunluyup köpürteceksin. Sonra onu böyle sıkacaksın. Güzelce sileceksin. Ve daha sonra üstüne bir... Ee, cina vernik mi atacaksın ne? Cila değil canım. Güzelce onun şeyini kabasını da aldıktan sonra haftada bir muhakkak bunu yapın diyor uzmanlar. Silin temizleyin. Öyle Şöyle pantolonunu... pantolonu <gülüyor> ekranı sürterek temizleme. Değil o, maalesef. O dediği şey elma da geçerli. Elmayı güzel temizle. Cep telefonunu... Hı -hı. Veya Su sirçeli şey suyla güzel bir gün önceden yatırırsak harika olur diyorum. Efendim hijyen dolu. Görüşmeler diliyorum size. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Amerikan havacılık ve Uzay Daire'si nasıl Brasa? biliyoruz? Evet. Rasa yaklaşık bir haftadır Mars gözlem aracı Mars Global Surveyor'la irtibat kuramıyormuş maalesef. Ama zaten bunlar ömrünü tamamlamış aletler değil miydi? Sen var ya milyon dolarlık aletleri ömrünü tamamlamış e aletler. Niye geçen diyor. hafta öyle bir haber çıkmamış Çok muydu? özür dilerim ya. Yani. 3 ay için gitmiş, iki yıldır orada döylüyor. Tamam Allah. şimdi teleskop ne teleskobuydu? Hablo öyle. Hubble, Öbür Mars'a giden araçlar da öyle. Abi Ama bunlar zaten... var ya şeyini suyuna kadar kullanmak istiyorlar. O kadar şey yatırmışlar malzeme yatırmışlar ya. Öyle iki yılda mı iki yılda çıkartacak şeyler? 7 Kasım 1996'da gönderilmiş bu e, araştırma şeyi. Oğlum 7 Kasım aracı. 96'da gönderilmiştir de 7 Kasım 2005'te vermiştir bu Mars dediğin şey öyle zıt ha deyince gidilen değil, yer değil ki. Zaten 50 tane yere uğruyor Mars'a gidinceye kadar. <gülüyor> 50 tane yere vuruyor da ara ara da irtibata geçiyorlar bu şeyler ya. Gözlem araçları. E Kafalarına göre mi? Diye abi. Kafalarına göre mi? Mesela Spirit, 90 günlüğüne gönderilmişti Mars'a. 1000 evet. günden fazla gezegende kalmıştı ancak bir süredir 3-4 aydır radyo irtibatı kesikmiş. Geçen günlerde NASA ile irtibata geçmiş Spirit. O... Tamamen Spirit'in ruh haline <gülüyor> bağlı yani bu şey? Abi yok. O, o da yanlış. Yani? O da yanlış. Yani oraya giden bir cihazın sorumluluğunun birincinde olması lazım. Ben 90 gün irtibata geçtim. 91. gün ben Mars'lık tek başıma dolaşacağım. Yok. Aldığı boydan gidiyor. Çok şımartıyorlar. O aletleri de bir sebebi de şey geçenlerde açıkladılar. Çok affedersiniz Mars falan filan diye biz böyle gözümüzde büyüttüğümüz gezegen tamamıyla çok özür dilerim. Tam bir pislik yuvası. Yani Doğru. pislik derken. Toz. Toz, toz olsa taş, sadece iyi. Poşetler. Efendim şaşal şişeleri. Her türlü katı atık. Çok affedersiniz ya. Uzaylılar orayı pikniğe geliyorlarmış. Eski uzaylıların piknik alanı. Mesire mı? yeri miymiş Mars? Mesire yeri. Geliyorlar. Oraya çok özür diliyorum. E, o zaman orada... Ben utanıyorum insanlığından. E, orada hayvan da olur o zaman mars'ta? Sinek gibi. Köpek yani. möpek bir şey. Oraya Yok. her tarafta... Eşek gezegeniymiş şu yaşta eşekleri Mars'a bırakıyorlarmış. Onlar şey mi? Bu, bu eşekler işte... Türk eşeği bu eşekler işte Yunanistan eşeği falan gibi bir gecesine. bildiğin eşeği işte. Niye bırakıyorlar abi? Yani bizim Öldüne çeşmede de var öyle eşekler. Ya e abi bizde adaya bırakılıyor normalde. Uzayda seni bulabileceğim bir ada var mı? Aynı konsept uzayda gezegen olarak geçiyor Oktay. He. Ada gezegen ada konser, Ada gibi cesine. Uzay Anladım. adası gibi cesine. Ha, oraya getirip bırakıyorlar ve vahşi şeyler onlar da her tarafa pişliyorlar. Çünkü hayvanlar yaşlı oldukları için tutamıyor çatır çatır ve o gönderilen cihazın niye <gülüyor> bak aynı konuya getirdim fayda. Ama hayatım ben ben getirmek istemiyorum hayat bizi oraya götürüyor. Doğru. Ben o eşekleri de. kütüphanede hayal etmek istiyordum halbuki. <gülüyor> Doğru. Sen de ikizi ne? Sprint'in ikizi. Vallahi force. bravo uzay konusundaki derin bilginizi bir kez daha. Uzay hijyen on... diye adam dergi çıkaracaktı da zor tuttular. NASA izin vermemiş. <gülüyor> bir banka yanına çıkıp bankadan mı verecek sonra? Opportunity kızıl gezegendeki bininci gününü 15 Kasım'da e, tamamlayacakmış. Yani çarşamba günü bu hafta. Ha, ay başına ilgili, denk gelirtiyor yani. Bununla ilgili e, kutlamalar da yapılacak bütün dünyada. Opportunity bininci Biz ne yapacağız? Diyor. Bininci gününde Opportunity neler Artık, söyleyeceksiniz? İki gün öncesinden haberimiz var yani. Ona göre bir şeyler yapmadık. Bir şey de çıkmadı ya. O kadar bin gündür orada takılıyor adamlar. Gönderdi iki yamuk yumuk fotoğraf şey bir iş yapıyormuş gibi. Ya şimdi Mars'ın dünyaya göre güneşin uzak tarafında olmasından ötürü bazen bağlantı kesiliyormuş. Uzmanlar böyle bir açıklama yapmış. E o zaman madem biliyorsun bundan kesildi. Niye gazetelere veriyorsun? Ama bağlantı koptu diye. Ama güneşin bu tarafında olan olduğu zaman da bağlantı kesilmiş. Güneşin Aslında bu gibi. tarafı o tarafı mı var ya? Oktay ne biçim konuşmalar <gülüyor> bunlar? Gören bu da uzaydan alakası olmayan bir insan zanneder. Bak ben sana yaptım Ama daha önce. Bir... Anlatmayı bu güneş, sana tamam. bu dünya, evet. bu ne? Mars. Mars. Ne oluyor bunlar? Fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır devamlı müteahhid. Devamlı? Ne ne halde? Bak. Müteahhid halde. halde. Ne oldu bu? Fır fır fır fır fır fır fır. Ne yapıyor? Dönüyor işte. Söyledik ya <imagen> <gülüyor> müteahhid. <mütarik diyor. h blades> ee? <Rare> Dönen bir cismin o tarafı bu tarafı olur mu? Sen or orası, ah neresi dersin? Aha şurası derken o zaten. Ya bunlar ip gibi şey yapmıyorlar ki. Ne deniyor ona? Çark Niye? eder gibi askerde. Böyle dönmüyorlar ki. Birisi daha hızlı dönüyor belki. Ya o sırada Ege, birisi güneşin arkasında kadar Allah aşkına neyin mantıklı açıklamasını yapıyorsun ya? Adam bir mütarrik diye <gülüyor> <gülüyor> o tarafı bu tarafı olmaz diye bir şey söyledi. Öyle bir şey diyor. Hayır ben dediğim şu. Şimdi bu dönüyor ya. Bana dönen bir cisim. Bırakın. Güneşin güneşi. Daha küçük cisimlerden bahsedelim. Bir fır döndü. Veya bir top aç. <gülüyor> fır döndüğünün ne olduğunu bir açıklar mısın bana? Hayır. Ya böyle <gülüyor> oyun var ya. 2 al 5 ver 4 öyle bir ha. değil mi Şimdi rulet. <gülüyor> küçük, mini rulet <gülüyor> küçük şey. kumarbazlar için Ta çok tatlı ben de öyle başlamıştım da sonra çok paralar kazandım neyse onu döndürüyorsun abicim tam döndürürken diyorsun ki ne tarafı şu, tar şu tarafı <gülüyor> dediğin anda gösterdiğin nokta sen o laf ağzından çıkıncaya kadar ne tarafa geldi hop Öbür <gülüyor> <Bir> tarafa geldi. <gülüyor> başım iştifadır ya. Ben de gözümle canlandıramadığından yoruldum. Evet. <gülüyor> başım başım ağrıdı. Şimdi haberi ben versin. İsterseniz son... oh. ee, başınız ağrımışken ben sizi alayım stüdyonun dışına. Al şöyle güzel Çünkü bizi bir ağrıdı, öfele. Çünkü tam noktada şey yapmak lazım. Siz Müdahale etmek lazım. düşen görevi güzel bir şekilde gerçekleştirelim yukarıda kantinden. Ovar ya! Allah'ın! Günaydın! Günay aydın ay, dın dın Günay aydın ay, ay, Ne atta ne eşekte ne de katına Aradığın o lezzet altın satına Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı İşte altın satır aile kasabı Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin mini adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerli. Altın satır. Spor gündeminin sunar. Demircan Unutmayın. abi yapma. Et giren yere dert girmez. Demircan abi yapma. Ver lan sen Alo. Alo Demircan abi. Kimdeydi telefon? Kimdeydi? Rüzgar taklitimi yapıyor Zira. Allah Allah. Kulağını vermiyor. Çabakten bir şerifciyim ben. Günaydın Emircan abi. E, Günaydın. Böyle bir e, ilk konuşma yapmam herhalde mümkün olmazdı bugüne kadar. E, ben de her şeyden önce istekli değildim. Ama Zira dün geceden beri Karayla birlikte karar rüzgarı diye bir espiri bulmuş. Nostaljiliyle <gülüyor> espiriyle müzik şenlendirdi. Ama yeter artık. Değil mi? Ankara... Okula okula gidecekler daha. Ankara gücü rüzgarı nasıl oldu? Ev yapsanıza. İşte temin ziranın yaptığı gibi. Çarptırayım da yaparı, yaptırayım Efendim? Da mı? Efendim? Çarptırayım da yaptırayım mı? Çarptırayım da yaptırayım. Ama bak ondan sonra sizin evden çıkmazsa ona göre ha. Yani sizin evden çıkmaz. Bizim evle ne alakası var ya? Çünkü bir komiklik yaptıtlarız ama bu ikisi Züleyha Kara, evet. kim komikliği kime yaptırlarsa güldüğü işe hep hep onun çok seviyorlar, Güldü güle. Eve mi olacaksın siz komiklik için? Hayır, şimdi telefonda yapacağım da, evet. yani yaptırtacağım da. Ama sen güleceksin ya, güleceğin zaman o zaman çok sevdikleri için seni, hep seni görmek ister. Ne biliyorsun güleceğimi ben? Belki gülmeyeceğim. E dedin. E, tamam işte yaptırt ona göre karar verelim. Ama komik de hakikaten. Ha. Çarptırayım da yaptırttırayım mı? Çarptırına yaptırtın demiş Hanım. Yine! Gel bakalım buraya. Ama... <gülüyor> ne yapıyorsun Zahir? Çığırıyorum. Anladım. Eee? Gel kızım. Gel otur bakalım. İyi misin? Şimdi eğer dur biraz ilk başta ısındırttırayım. Heyecanlanıyor mu? Şimdi Ege abinle konuşacaksın anladın mı? Benim ismimi verme işte gelmesin evime ya. Verme, vermeyeyim mi? Verme tabii canım. Ama hatlarda bir problem oldu Ege abinle konuşamıyorsun. Onun yerine hani Bodrum'da vardı ya senin. Çeşme'de İzmir'de bir tane evi şey. Onun gibi bir şey yani bu da konuştuğun kişide. Niye isim veriyorsunuz maybuna illa birisi var değil? Hayır ama o zaman anlamaz ki. İlla birinin olması lazım yani. Tamam. Şimdi gel bakalım şu an Ankara kocumuz yendi ya da iki sefer çay kuru. Ondan sonra sen bir espri yaptıydın ya nostalji. Onu mu bir versene. Neyi diyor. <gülüyor> ne, ne istiyorsun da olarak diyor adı şaşırdı yazık maymunda Şimdi peki ilk telefonu açtığında evet. Alo dedin mi? Dedim O zaman bu zira duymuştur bunu Telefondan duymuştur şimdi Ondan anlama Mazlığa ma, ma, ma, ma, ma, ma geliyor Ne yapayım ben şimdi yani Benim söylemem şart oldu Ege Seninle İyi söyle, tamam. Zira şimdi değiştiği her şey Ege abim var hatta Şevindirme. Ama ne güzel. Ver oza. Hadi yapsın şu ne? rüzgarı da geçelim şu, şu rüzgarı mı yapacaksın? Hadi bakalım. Yap bir rüzgarı. Oru yer var ya. Maymunun ağzından nasıl o, o ses çıkıyor ya? Efendim? Maymunun ağzından diyorum nasıl çıkıyor o ses? Ne bileyim? Aa! Sen nasıl bir şey düşündüydün Ne mi? Uuuh, uuuh falan böyle bir şeyler zannediyordum. Ya Eğer ses çıkartsaydı öyle çıkardı. Bu ne? Nereden çıkıyor bu ses? Ya ehe. Anlamadın vaka dencirenin olduğunu. Demircan abi başlığı alabilir miyiz başlığı? Tamam ya. Hadi yavrum önlüğünü giysin. Ara geç kaldınız kızım bugün. Hadi. Evet. Demircan abi aile babası olarak <gülüyor> iğrenç bir insansınız. Hadi. Ne Tamam hadi hadi. Şimdi çok Baştık baştık önce baştık. Başlığımız belli. Bir takımdan habersiz. Ne oldu? Hayır <Ya gülüyor> öyle değillerim. Hayır hayır değişme değiştiremezsin. Hayır. hayır, hayır. Ama hayır ki Devam ettirebilirsin evet. Ama bir şeyini atmam lazım. Hayır. Küçük mi? Hayır atamazsın demiş abi Küçük ya. Ya yayıncılığa asar şey... mı o yapacağınız şey ya? Bir Takımdan Haberler Bir Takımdan Haberler Bir Takımdan Haberler Takım Haberler Anladın mı? Hayır Bir Takımdan Haberler Tamam e Ulan Bir Takımdan Haberler Başlığımız bu Hangi Takım olabilir diye sorar gibi. gibisiniz sevgilim sevgilim Özgünler Her hafta olduğu gibi bu haftada Demirge atılsam karşınızda Yeni de, de Ankara Hocu Yeni de karşınızda Yeni şey, de karşınızda Ama yenmiş bir şekilde karşınızda şey. Şimdi dün Ankara adeta Coştu ve coşturdu Yeni i̇şte, tam olarak Abatlıyorum Tam olarak yeni bir küsüratı müşüratı yok Açık seçim Sonuncu ve verdikten sonra herhalde altıncı olduğumuzu söylememe gerek yok. Aa sonunculuktan. Ne zaman sonunculuktan. E bir on ikinci olmadık mı bir ara? Evet sonunculuk mu on ikinci? Kaç takım var? <gülüyor> bir gazete sesi geliyor gibi geldi bana. 18 takım var. Ha o kadar da kötü değilmişiz zaten. Altıncıyken mi? Hayır 12. ci çok kötü değiliz. 12. ci, 17. ci bizliğin başlarında. Hadi canım. Tabii çoban sokanlar oldu bir takım. Ama biz ne yaptık? Yılmadık, dindik ve kazandık. İşte hayal bizim düşmanlarımızı. Sadece şimdi. Kasam çok karışık olduğu için evet nelerden başlayacağımı bilmiyorum. Şimdi iki tane söylemek istediğim şey var. Bir. Pardon. E, i̇yi günler. Üç tane söylemek istediğim şey var. Tamam birincisi bir, bir. takımdan haberler. Ben eğer bugün programa çıkmamış olsaydım, evet. çıkmamış olsaydım bana demezdir miydi? Bak. Demirci antalsım sadece yendiği zamanlardan çıkıyor diye söyletir mi mi bugün yayına çıkmadı diyeyim. Ben işte tam da bu yüzden para çıktım. İyi yaptınız abi sen. İstediğim haber bu. Evet iki. Elgin. İstediğim vermek istediğim haber. Kaleci mi kim bizim? Nürsat. Ne? İşte. Nereden oynuyorsun ya? Ne bileyim Mirsat futbolcu değil mi? Sporcu değil mi? Yok oğlum öyle bir futbolcu bizde. Yok. Mirsat'ta bizim mağazada bir çocuk var. O Olabilir belki senin dediğin. Er, Ersin. Ersin mi? Kaledişi Ersin. Kaledişi mi? Kaleci. Hayır Ersin diye de bir şey yok. Ne bileyim ben Demircan abi kim kalecimiz? Sor hocam ne bileyim. Kim? Diye. Yaz oraya. Şerkan, Şerkan'a Fatihlerim nihayet benim çoluklarımdan sonra milli takıma aldı. Aa çok güzel haber. Ya aa çok güzel haber. Bir şey cümlem bittik de içine. Ama bu tür gelişmeler olmasa benim cümlemin hiçbir önemi yok değil mi? Evet. Yani ben eğer bunu mesela öncelikle söyleyeyim Nedim Vestelman Manisa'dan bir kişi. Yok? bu için milli takım almıyor Ankara kocumuzdan bir kişi almıyor diye dediğim zaman senle bir takım düşmanlarım hep beraber olup bana güldürürüz ama şimdi bugün Fatih derim aldı diye çok güzel haber, bravo haber ama çok güzel haber diyorsunuz değil mi? ve bunları benim görmeye mi zannettiniz? manyakı röpler ve üçüncü vermek <gülüyor> İzlediğim haber İyi günler. Bir dakika dur 3. haber son Kaykur Rize Sporu biliyorsun 2-0 yendik evet. Teknik direktör Saffet Sosic'in açıklaması var Üstün taraf bildik diyor Saffet Sosic <gülüyor> Bak ben daha bir şey demediysen gitmeye başladın Arkadaş arkadaş anam Ne oldu? Elim acıdı Zaten sesi de gelmedi bir de o kadar vurmanızın. Valla mı? He. Elim çok acıdı ya. <gülüyor> 2-0 gelmemizden emin. üstün taraf bildiklerinin demenin çok özür ama ne biçim bir laf? <gülüyor> Diyorum ve bugünkü yazımın sonuna geliyorum. Sağ olun Demircan abi. Takımların haberler köşesi yarın. Bambaşka bir takım olarak karşınıza çıkacağım. Ya, ya, evet, hadi. Hadi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ya! Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ya! Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ya! Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ya! Günaydın. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> elimizdeki tek adam başka hiçbir şeyimiz yok. 1500'üncü programa yaklaşırken böyle eski fonları ara ara çıkarmak lazım. Tabii ya o kadar oldu mu 1500 ya. Ee, yaklaşıyoruz yani. vay 1500'e. Hadi ya ne kadar kaldı? Şanzometrelere bakalım hemen. <gülüyor> Şanzometreler 1500'e az kalmış Çok gösteriyor. Çok az kaldı gösteriyor. Bu şey saatler vardır ya böyle yamuk yumuk bir 9'u gösterir, bir 3000 saatin kaç olduğunu tam anlayamazsın. Bizim şanzometre de öyle değil mi? Şanzometre... <gülüyor> <gülüyor> Nedir şanzometre? <gülüyor> şanzometre <gülüyor> ya çok güzel bence şanzometre. Şanzometre, şanzometre ne harika tamam. Katran gibi bir şey ya. Katran dediğim kadran yani. Hayır ama neyi ölçüyor yani? 1500'ü... <gülüyor> Onun üstünde var. Şanzometre 1500'e yaklaşık. Orada ya. yazıyor 0, 500, 1000, 1500. Bir de Şan mesela o, orada bir tane şey var ya çubuk. O çubuğu bu tarafa doğru getirsen, bu sefer kadran değişiyor. Sadece yani 0, 200, 400 falan diye. Ama aynı şey aslında. Aynı şanzometre. Birimleri ama. farklı. Evet. Şanzometre de peki. <gülüyor> evet. Öf, ama e, mesela ibre. Evet. Tamam. Biz ona 150, ibretto deriz. 150'yi gösterdiğinde. Evet. 150 ben mi? mesela şanzometre 150 diyorum Fahir'e. Tamam. O da sana diyor ki şanzometre 150 bir şey gösteriyor. O birimi ne şanzometrenin? Birimi yok. Yani şanzometre çünkü zaten tek bir şeydir. Tek birimi bir şey. Birim oldu mu Oktay? Sen hayır, de var hayır, ya bütün güvendiğimiz yani... adlara kar yağdım. Abi 1500 sancometre. <gülüyor> 500 1500 dedin ona niye canım bu her şeyin bir tane şey var ya mesela, Ama biz mesela şöyle deniz seviyesindeki suyu e, neydi o sıcaklığını bir derece arttıracak şeye bir şey deniyor mesela ne deniyor ne <gülüyor> alev <gülüyor> ocak mı deniyor <dedi>? <gülüyor> <diyor? gülüyor> etmesi hayır atmosfer atmosferi tarif Heh. etmeye çalıştın sen tamam bir de şeydi o de hava bası <gülüyor> Sıcaklık içinde buna benzeyen bir şeyler var. Sıcaklık içinde ot şeyler var tabii. Biz onları kullanıyoruz. Yani Şanzometredeki. Biz ama şöyle kullanıyoruz. Şanzometredeki birim neye göre artar ve birim neye mi? göre yükselir? Oktay'cım. Oktay. Ee, oktay. Ee, Efendim. Oktay. Ee, Şanzometre kaçı gösteriyor? <gülüyor> ne biçim? Ku ne, neyi kullandı şimdi? Cevap mı vermem <gülüyor> gerekiyor? Evet. Örnek, örnek örnek örnek mi yapıyorsun? Diyalog yapıyoruz Oktay. Tamam bir daha baştan alalım anlamadım ben. Eee Oktay'cım. Efendim. E, şanzometreler e, kaça gösteriyor? Hmm, şanzometreler şu anda 1200 civarında. <gülüyor> Gibiceğiz sinek oladı. Ama bu firenin örneği olduğu için benim şey, ben de anlamadım. Bir Şimdi bana sor mesela, bir bana tane tane sor. Tamam. Tamam. Ege e, şanzometre kaçı gösteriyor? Şanzometre şu anda 1350. Şimdi mesela ben de bunu söyleyebiliyorum. <gülüyor> evet. Gördüğün gibi. Ama ne ne yani ne mi? 1350'den 1400'e neyle çıkacak şansometre? Ne, neye göre yükselip alçalıyor? Yani, ben bir, hemen bir dipnot atabilir miyim buraya? Evet. Bir dipnot at. Ee, yanlış de, yanlış kullandın Ege. Yani hani dedin tamam ben de kullanabiliyorum diye ama. Şimdi Faer'in sorusu ne olursa olsun şansometre kaçı gösteriyor der, diyebilir o. Senin cevabındaki bu gösteren şey ne? Şansometre. Onu çoğu kullanman gerekiyor. Şanzometreler, Şanzometreler 1350 Demen gerekiyor Yani orada çünkü Double check Sistemine göre çalışan Şanzometre İki şanzometre metrik var Metrik sistem Yani bunu y koordinat sisteminde düşün metrik. Yatay olan Metre <gülüyor> Dikey olan Şanzo Ne oluyor Şanzo Metre Yani metrik bir birim Yıllar önce geçmiştik biz tabi Metrik sistemi <gülüyor> Yalnız bu arada sizden bir tek şey Bir şey rica ediyorum Çok <gülüyor> üzüldüm <gülüyor> Şanzometre <Bir> dedi <termometrede. gülüyor> Evet x düzlemi termo y z metre mi ya hayır her, her biri aynı olacak diye bir şey yok ya termo term term yani nedir sıcak term termo mesela ter neden şey... onun adı terbezi? termodan gelir o <gülüyor> bütün terler şey olur hayır, yüzden... oradaki şey şuna Fahir'in açıklamak istediği şey şu açıklayamadığı şey şu Term var orada. Term. Yani midterm. Fahiirked <gülüyor> karıştırma ya. Term yani, denen şey term. Yani, evet, yani term paper. Teşekkür ederim. O, o metre diye bir ayrı bir şey var. Yani x term termse ysi evet. ters o gösterdim. O metre. Birleştir onları <gülüyor> Ne oluyor? Termometre. Çok güzel. Konumuz ne peki? Şanzometre. Şanzometre. Hemen yazalım onu. Şanzo. Şanzo ne Hayır. ölçüsüdür bir de şanzometre? Şanzometre değer ölçüsüdür. Ons gibi yani. Bu programı ederi kaç? 1500 şanzometre. Çok, çok güzel açıkladı. Mesela bu 1500 termometre diye bir şey var mı dünyada? Abi Ama bu alsının bak... değeri kaç? 24 ayar. Atıyorum. Hayır Anladım. ya hayır yine çok özür dilerim ama yanlış işte. Bak işte birim olarak hayır işte kendisini kullandı. Yanlış işte Siz öyle de aranızda oturtmamışsınız sistemi. şanzometre denen şey değeri ölçen makinaya denir. Ya makine. o makine ama. Tamam ama neyin değerini ölçüyor? İşte, işte Değer mesela ölçü. altında olsun neyse. Bizde de şanzometre Hayattaki var. durumlarda şanzometrenin ölçtüğü birim aynı. Anladım. Kafalarda herhangi bir şey. Şu söyleyeyim. anda peki şanzometre kaç? Şu anda 1100 civarında falan herhalde. Oktay'ın 1200'de benim ibreye zorluyor. Bu uç noktası 1500 Uç ok, en tabii dedim ya 0, 500, 1000, 1500. 1500'den geçtiğin vakit otomatikman 0. Tekrar <gülüyor> hadi sil baştan başla. Öyle yani ben, bana da biraz ilk başta saçma geldi ama düşününce mantıklı olduğunu anlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet şanzometreler. 1200'de buyurun. 1200'de olduğuna göre Oktay Bey elimizdeki yegane ses sanatçımız <gülüyor> 10 yılda gelişebilecek <gülüyor> 10 yılda gelişebilecek olaylar üzerine kehanette bulunmuş Bill Gates 2016'ya kadar evet Bill Gates mediumlara mı başladı artık Hı -hı. kehanette bulunmak serbest diye düşünmüş adamın işi geleceği yaratmak var. doğru adam windows 95'i yaparken windows, windows. vista'yı düşünüyordu tıkır tıkır vista mı ya. var mı sende Mesela ha, yasal kullanıyorum her şeyi. Ha ben de yasal canım yoksa yasal olmayan bir şey bana çok ahlaki gelmiyor yani. 2015 yılında. 2015 yani bundan 9 sene sonra. Dünyanın en e, her tarafında dünyanın her tarafında kullanılan en çok kullanılan ev eşyaları evrim geçirecek demiş Bill Gates. Mesela aynalar. Aynalar ne yapmaz? Aynalar kırılmaması lazım. Çünkü uğursuzluk getirir. Aynalar yalan söylemez. Aynalar Bravo. kalbin aynasıdır adeta. Neydi bugün bu özelliklerin kişi... yanında? Acaba şey mi kameralı aynalar mı kullanılacak? Ayna çok doğru yaklaştınız aslında. İçeride hafızası olacakmış aynanın. O çok güzel bir şey olur ya. Benim dün saçım nasıl diye geçeceksin. Bir küçük pencere içinde dünkünü açacak? Mesela benim 10 yıl önceki halim ne diyecektin? 10 yılda nasıl yıpranmışım. Tam da işte buna yönelik, bunu açıklamaya yönelik bir e, ayna teknolojisi geliyormuş 2015'e kadar. İçeride hafıza sayesinde herhalde jingo gibi bir şey var bunun içinde. Onu da yansıtıyor. Kendisine bakan kişinin görüntüsünü kaydedecek. Birkaç ay sonra istendiği takdirde o anki görünüşüyle eski görüntüsünü karşılaştıracak. Peki şey yapıyor mu? Saçını taramıyor. Hayır saçını taraması değil de. Bıyık bıraksam nasıl olur acaba? Ha yok. Var olan görüntüyü hafızasına e, bu zaten var. Aynanın Fotoğraf arkasına saklanmış şey kamera diye bir şey var. Onu yaptığımız zaman aynanın arkasından kamerayla çekebiliyoruz. Ya şimdi, bu tür görüntüleri ben biliyorum en azından. doğru. Tamam da o fotoğrafı sen her gün mesela yüzünü yıkamaya kalktın sabah. Hı. Veya sabah kalktın diyelim. Aynanın karşısına geçtin. Evet. evet. Onu sen bir fotoğrafın bakayım demiyorsun ki. Aynanın karşısında sen işini gücünü yaparken ayna kendiliğinden verecek bundan ha, bilmem kaç ay. Sıkılmayayım önce... diye. Ben Neydin ne oldun be diye. Evet aynen o şekilde. Alay edercesini. Ondan sonra düşünebilen bilgisayarlar çıkacak demiş. Ne düşünecekmiş bilgisayar? Birliği i̇lk... ve sıfırları tabii ki. Bilgisayarlar ilk kez demiş kendilerine sunulan iki obje arasındaki farkı anlayabilecek. Kendilerine... Ne sunuyorsun sen bilgisayara obje olarak? Ben mesela, olarak... mesela onlar bir şey gibi kullanıyorlar evde. Sunak gibi böyle önüne yiyecek koyuyorlar falan. Sonra tütsüler yakıp karışma gibi koyuyorlarmış. Öyle, Öyle şeyler mesela. yapıyorlar. Keçi o da işte. oradan ya keçiyi seçiyor ve altta taze meyve sepetini seçiyor. Hoş tabii. Bunlarınki biraz vejeteryan ama. Aa daha geçen gün konuştuğumuz şeyi bak bilgeç söylemiş. Neymiş? ...klavye ve mouse tarihe karışacak... ...bilgisayarlar sadece ekranlardan Lokal ibaret olacak... ...eller, parmak hareketleri ve sesle kontrol edecekler... ...yani şey gibi bu işte azınlık raporu muydu... ...neydi o Tom Cruise'un... ...ama ha. şey ya... ...şimdi mesela bir insan bilgisayarıyla... ...sessiz sessiz bir köşede çalışabilir... ...şimdi konuşmalı bilgisayarla... ...gürültü olacak yani... ...bugün bir kütüphaneye gittiğinde mesela... ...bilgisayarını açan adamlar orada sessiz sessiz işlerini yapıyorlar... ...yarın öbür gün aynı kütüphanede... ...aç, kapat, geç... Küçült böyle konuşan adamlar olacak. Bir de el ayak hareketiyle falan çalışması yanlış anlaşılmalara sebep verir yani. Kaydırma da şöyle. Biraz gel gel biraz do, daha biraz do, daha azıcık yukarı acık yukarı falan diye bir şey olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bilgisayar konuşurken azıcık diyorsun hiç bence olmasın. E bu o kadar akıllı yani. bilgisayar anlasın Tabii yani. Tabii canım yöresel değişler de işlerde. bir atıyorum Konyalı mesela. Seyirt mesela. Seyirt ver. Seyirt seyirt ey. Dönder. Ey. Dön, dön, <gülüyor> dönder. <gülüyor> dönder. <gülüyor> dönder. Yani onun gibi Öyle. şeyler önemli Canım, sessiz modu da olur ya bilgisayarın bakışlarından mı anlayacak kaş göz mü yapacak o sana, ağzın yüzün çarpılıyor ya bilgisayara kaş gözle ifade edecek o da şey zaten çıkacak. kütüphanedeki karşıdaki adamın işte, tavır olarak algılar o da tehlikeli aslında kaş siz gözle... baya bir kütüphanelerden çıkmıyorsunuz galiba <gülüyor> <gülüyor> hoş Başka. ondan sonra son kehaneti bilgisi, iş yerlerindeki masalarda kağıt olmayacak sadece yatay ekranlar olacak demiş el ve sesle kontrol edilen bu ekranlar ha bak el var sese alternatif olarak işte o el hareketi de yanlış abi şimdi çünkü bunlar uluslararası platformdaki hareketler ya mesela ama şöyle bazı el hareketleri atıyorum mesela İngiltere'de şöyle yaptığın zaman okey okey anlamında mesela okey iyi evet. anlamında ama mesela ülkemize geliyorsun bu okey yani farklı anlaşılmalara neden olabiliyor bu mu İngiltere'de yani, okey fayır Okey, Oktay. Diyor, ben sana ben yanlış hareket yapmayayım diye. Ben, ben şimdi, ya? Yani okey hareketinin bugün okey durumda mısın diye bir adama yaparsan sokakta, o son derece okey olduğunu sana çirkin bir şekilde gösterir. Ya yani o o da. Şimdi okey sen oldun ben. Da. Hangimiz daha okeymişler? Elvesiz. Bir anda şeye döneriz yani. Okey, Ve okey. Ne göstergeler? Gösterilmedik zorunda kalır. El ve kontrol edilebilen bu ekranlarla ofislerde işte kağıt olmayacakmış. Kablosuz ağla aynı binada bulunan diğer kişilerle bağlantı kurabilecekmiş. Çok saçma ya. E sen mesela bir toplantıda bir şey karalıyorsun. Onu aşağıda bir monitörde izliyorlar. Evet. Ve senin ne karaladığını da hepimiz biliyoruz. Ege de mesela o bazen kendini kaptırıp bazı şeyler çizebiliyor. Karikatürler olabiliyor vesaire. Ama bir de bunun masanın üstünde ekran olur mu ya? Ne kadar saçma bir şey. Burada yemek yiyoruz. Yemek yediğimiz evet. şeyin altında ekran olur mu ya? Çok saçma bir kehaneti var. Ben işte hiç buna katılmıyorum. O ekranların kenarında ekmek ufağı dolar. <gülüyor> Sonra bir kağıdın köşesini kıvırıp böyle inceden o şeyi temizlemek zorunda. Kağıt da daha yok var. ofiste. Ofiste kağıt da yok. Ekmek buyur. ufağı mı dedin biraz önce buyur. Abi masanın üstünde yemek yemiyor muyuz kırıntı, biz ya? Kırıntı, kırıntı yani. Kırıntı. Ha, ha, ha. Kırıntılarla dolu şey. Yemek yiyince kitlendi. Kağıtla temizleyemiyorsun. Dişine bir şey kaçsa onu Dişimizin kağıttan kürtün. yapacak neyle yapacağız? ekranın köşelerini koparıp mı biz dişimizi karıştıracağız hiç mi bu adamda mantık namına bir şey yok ya koca Microsoftu konuş çok affedersin arkasından konuşacağım yani yaptıkları iyi şeyler var mı elbette ki var ama affedersiniz şey kadar akıl yok ya çok affedersiniz ya iki kişi arasında görüntülü telefon görüşmeleri e, bilgisayar üzerinde ve yine bu ekranlardan gerçekleşecek demiş ofislerde böyle masaya bakacağız Milletin boy o, şimdi herkese bile ağrısı falan var ya Yok belim ağrıyor çok affedersin. Ondan sonra böyle bir şey adamlar olacak ya. Belf, boyun Herkes fıtığı. boyunlu eğmiş. Salla Herkes... başını alma aşını bir dünya. İyi Başta ne? da Bill Gates. Sunu yapacaksınız bunu yapacaksınız. Kağıt kullanacaksınız. Onu, <gülüyor> Tuvalet ne olacak peki. Ofiste kağıt yok. ekrana sileceğiz mecburen. Tuvalette Aşağıda değil... da görecekler. Ana monitörler Tabi <gülüyor> Tabii canım o da görüyorum. Yazık günah ya Şimdi monitörle oktay, mi? Şöyle bir şey var. Bugün laboya gittiğinde bakıyorsun, Orada kağıt bitmiş. Hemen buraya koşuyorsun. İbrik alıyorsun. <gülüyor> Stüdyodaki müsvette kağıtlardan alıyorsun. Stüdyoda bak bir sürü müsvette kağıtlar. Herkes ilk önce tamam Nasıl kazanır. koşuyorsun abi oradan buraya? Acele sıkışmışsın. Batsınce Ha ilk başta bakıyorsun tuvalet yerden içeri bir baktın. Aha, o kadar ya. sıkışmışken bakar mısın sen tuvalet kağıdına? Bak, Arkadaşlar bakarsın, bakarsın sonunu ki sonunu düşünmeyen kahraman olamaz. <gülüyor> <gülüyor> rezalet oldu. <gülüyor> Doğru. Hakikaten sonunu düşününce, o düşünmeyen adam buradan monitörü götür oraya. Hayır, sonra geri getir. Tam bir rezillik ya. Adamın vallahi teknoloji anlayışına ben şaşırdım kaldım. Sıfır benim gözümde bugünden sonra Bill Gates. Ben diyorum ben buraya sıfır beden diyorum ben. Bill Gates'e. <gülüyor> Bey çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Oktay Bey hakikaten yegane insansınız. Rica sözlük. <gülüyor> Yarın sabah 7 ile 11.00 arasında buluşacağız sevginin için hoşça kalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay, ay ay aydın.